Yönetici Seçimi Bir zamanlar ormanların birinde bir terzi kuşu yaşarmış. Terzi kuşları tıpkı usta bir terzi gibi yapraklarını birbirine dikerek torbalar bile örerler. Üstelik çok da iyi yürekli kuşlardır. İşte size bu terzi kuşlarından birinin masalını anlatacağım bugün. Sözüne ettiğim ormanda terzi kuşunu bütün canlılar severmiş. Çünkü bu neşeli, güler yüzlü kuşun hemen hemen herkese iyiliği dokunurmuş. Bir gün fırtınadan yaprağı yırtılan bir çiçeğin yardımına koşar, bitki lifleriyle hemencecik yaprağını diker, çiçeği üzüntüden kurtarırmış. Başka bir gün karıncalarla yiyecek aramaya gider, yapraklarını birbirine dikerek hazırladığı torbaya onların yiyeceklerini doldurur, sonra da yuvalarına kadar taşırmış. Anneleri yiyecek aramaya giden yavru kuşların bakıcısı da yine oymuş. Uzunca bir dalın üstüne yaprakları dikerek hazırladığı torbaya herkes sevgiyle bakarmış. Çünkü yiyecek aramaya giden anneler yavrularını bu torbalara bırakır işe giderlermiş. Terzi kuşu da onlar gelene kadar yavruları eğlendirir, ağaçta asılı torbaları sallayarak yavru kuşları kahkahadan kırar geçirirmiş. Yavrular daha kendi yuvalarına varır varmaz, Terzi kuşu teyzeye ne zaman beni bırakacaksın anne diye sorular sormaya başlarlarmış. Sonra havaların sıcak ve kurak geçtiği aylarda diktiği yaprak torbalarla dereden su taşıyıp bitkilerin hasta hayvanların yardımına koşanda hep terzi kuşu olurmuş. Günlerden bir gün ağaç kakan ağaca vurarak bütün ormana şu tersis haberini ulaştırmış. Yarın başkanlık seçimi olacak. Yaşlı aslan yerine genç bir yönetici seçilmesini istiyor. Tabii bu haberi duyan orman halkı... ...ertesi gün büyük alanda toplanmış. Eski yönetici yaşlı aslan... ...dostlarım artık yaşlandım. Dinlenmek istiyorum. İşte bu yüzden sizleri buraya topladım. Kendimize yeni bir başkan seçelim. Başkanlık için kimleri aday gösteriyorsunuz deyince... ...anne kuşlar terzi kuşunu diye atılmışlar. Ama aynı anda kurnaz tilki ortaya atılmış... Bir kuş mu ormana başkanlık edecek? Öh, olamaz ben adaylığımı koyuyorum. Anlaşılan kuşlar kendi soylarından bir başkan istiyorlar diye bağırmış. O böyle bağırınca karıncalar, böcekler, tavşan de sincaplar hatta ayılar da bizim başkanımız terzi kuşu olmalı diye bağırışmışlar. Yaşlı aslan şimdiye kadar ormanı bir kuş yönetmemişti. Onu neden başkan yapmak istiyorsunuz diye sorunca önce anne kuşlar onun yavrularına nasıl baktığını anlatmışlar sonra da çiçekler yazın onları terzi kuşunun nasıl suladığını yırtılan yapraklarını nasıl diktiğini bir bir söylemişler. Karıncalarla böcekler de yiyecek bulurken terzi kuşunun yardımını anlatmışlar. Son olarak da büyük hayvanlar adına söz alan boz ayı da Sayın Başkanım Terzi kuşu hastalarımıza su taşır. Bitkilerden aldığı öz sularla ilaç yapıp onları iyileştirir. Kısacası şu ormanda her canlı onun iyiliğini görmüştür. Ayrıca aklı ve güler yüzüyle de hepimizin sevgisini kazanmıştır. Oysa tilkinin kendinden başkasını düşündüğünü ben hiç görmedim demiş. Öteki hayvanlarla bitkiler de biz de görmedik diye bağırışmışlar. O zaman koca aslan demek... Bunca işi bu küçük kuş yapıyor öyle mi? Kendi küçük ama yüreği yararı büyük bir kuş. Bir yöneticide bulunması gereken her şey var. Evet ben de yerime terzi kuşunun geçmesini istiyorum deyince koca alanda bir alkış kopmuş ki sormayın. O günden sonra terzi kuşu ormanın yöneticisi olmuş. Bütün canlıların yardımına koşmuş. Hep orman halkının ...mutluluğu için çalışmış. Birilerine yardım edebilmek... ...ne kadar güzel bir duygu çocuklar. Bugün kime yardım ettiniz...